Merhaba değerli dinleyenler. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Yeşil Bülten'i dinliyorsunuz. Ben Utkızır'ı teknik masada Ömer Şahin. Bu haftanın Yeşil Bülten'ini sizlere aktaracağız. Ee... Zaman zaman yaptığımız bir yayına devam edeceğiz. Kavramları yeniden düşünmek dedik bunun üst başlığına. Ee, hocam, Profesör Doktor e, Fuat Ercan'la birlikte yapıyoruz genelde bunu. Bugüne kadar ne yapmıştık şöyle bir hatırlayacak olursak. Öncelikle bir e, ekoloji kavramı üzerinden düşünmeye başlamıştık. Çevre ekoloji üzerinden bir e, bu konuya dair bir kavramları sorgulamıştık. E, tesis demiştik yine bir yayınımızda. Zeytin mi, tesis mi gibi bir soruyla karşı karşıya kalmıştı o dönemde e, Türkiye bir yasa değişikliği sebebiyle. Bu haftada insan diyeceğiz aslında. Neden diyeceğiz? Ben en azından bu yayını, bu yayın teklifini neden götürdüğümü hocama aktarmaya çalışayım. Bu sıralar pek çok insandan duymaya başladığımız şey aslında insanın... E, İnsanın yaptığı şeyler sonucunda dünyanın bu kadar kötü bir yer haline geldiği reddedilmesi güç bir test tabii ki bu ama e, burada insanı biraz da kavramsal Anlamda düşünürsek e, insanların bunu dediğini düşünürsek eğer kendi türüne dair böylesi bir e, reddiye içerisine girme insanın dünyadaki bir e, ur olduğunu dünyanın, dünyadaki kanserli hücre olduğunu söylemeye kadar uzanan bir yelpazeden bahsediyoruz en basitinden insan kaynaklı iklim değişikliği gibi bir kalıpta ...görüyoruz aslında. Biz de... ...bu insanı ve ne menem... ...bir şey olduğunu aslında birazcık... ...düşünmeye çalışalım. Beraber bunu yapalım... ...muhakkak. Beraber düşünmeye çalışalım... ...istedik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam. Merhaba. merhaba. E, bu son dönemdeki... ...eğilime dair söylediklerim aslında... ...bir tablo ortaya koyuyor. Sorunun... ...insan kaynaklı olması... ...sorunun insanın eylemleri... ...sonucu ortaya çıkması... ...bu tabii ki gerçek ama her zaman... ...akılda tutmak gereken bir şey de... ...aslında... E, bütün dünya üzerindeki bütün insanların sorumluluğunun eşdeğer olmadı. Benim en evet, azından hep yani. böyle düşündüğüm. Ama bunun dışında bir kavramsal olarak dönüp baktığımızda insana e, farklı sonuçlar, farklı eğilimler ve bunun e, fiile farklı yansımaları da çıkıyor sanıyorum karşımıza. Nasıl bir e, kategorilendirme yapabiliriz evet, belki? Aslında bu kavramlar ve ekoloji üzerine konuşmamızın ilginç bir yanı var. Çünkü güncel olan bizi zorluyor belirli şeyleri açmayı yeniden düşünmeye çünkü yaşadığımız ortam gerçekten de artık karşımızda muazzam bir doğayı, toprak, su, havanın dönüştü bir dönemdeyiz. O yüzden de bu böyle dönemler bizim gündemimizi kendi düşünsel şeylerimizin ötesinde yaşadıklarımız belirlediği açısından önemli. Fakat problem şu. Herhalde yani böyle çok zor bir soru. Çünkü bir taraftan şunu biliyoruz. Burada bir ortaklaşa bir yanımız var. Bu da şu hava, toprak, suyuyla birlikte e, yaşam ortamımız hızla tahrip ediliyor. Bu konuda olgusal olarak çok çok bilir bir yerde duruyoruz. Fakat sorun şeye gelince iki tane birbiriyle bağlantılı düşünmeye gelince problemler açığa çıkıyor. Birincisi bu noktaya nasıl geldik? İkincisi bu noktadan kurtulma ihtimalimiz var mı? Böyle dediğimizde de tabii ki bu noktaya nasıl geldik dediğimizde... ...çok basitleştirecek olursak... ...iki tane açıklama olabilir... İki tane tehlikeli açıklama. Birisi mutlaklaştırıp evrenselleştirerek bir insan doğası üzerinden bir dil kurmak. Son zamanlarda uluslararası camiada yaşam ortamında ya türcülük ya da antroposen yani insan çağı denen bir e, yıkımın arkasında var olan insanların toplamını bir türcülük üzerinden açıklayan bir yaklaşım var. Şimdi bu açıklamaların haklı yanları var. Tabii ki insan. Ama problem şu. İnsan dediğimizde bir insan doğası e, tanımı yapıldığı anda evrensel, mutlak, değişmez, Hatta değişmez bir insan tanımına gitme eğilimi var. Bu birinci. Ama diğer tarafı da söyleyelim. Bu sefer muhalif diyelim ki daha anti kapitalist sistemi analiz eden kesimler, bunlar marksistler olabilir, feministler olabilir, e, ekolojist marksistler olabilir. Orada da bu sefer ...insan merkezci, homosentrik... ...insan çağı üzerinden açıklama yerine... ...olayı tamamen... ...bir sistemin işleyişi... ...üzerinden açıklama yönde bir ilim var. Yani bir işleyen sistem var, suçlusu bu. Buranın da problemi şu... ...sanki işleyen sistem... Ve kendi başına hareket eden bir makine gibi algılanıyor. Birisi insansız sisteme referans veriyor. Daha çok e, mekanik Marxist analizlerde bu var. Bir diğeri ise tamamen insansız, insan merkezli türcü, doğalcı, evrense mutlaklaştırıyor. Şimdi yaşadığımız gerçeklik bu ikisi arasında ikisini dışlamadan bir insan üzerine düşünmeyi gerektiriyor. Bunun herhalde en önemli şeylerden birisi, zorlananlardan birisi bu. Eko, e, top ekonomik sermaye birikim sürecinin yarattığı yıkımı analiz etmede üstad olan birçok şey öğrenciyle Febre çok güzel bir şey söyler. İnsanlar tarihsel olarak doğanın üzerin, kendi üzerinde yarattığı egemenliği, yıkma konusunda bir ilerlemeci mantık sergilediler ama toplumsal doğaları inanılmaz bir noktaya geldi. Bu konuda da geçen iki hafta, üç hafta önceydi e, sabahin ekoloji programında buğday derneğinden e, güneşin Arkadaşın çok güzel bir ifadesi vardı. Çok çok yani bu sorunu birazcık açmamız lazım. Diyorduk daha sonra bir başka yerde daha dinledim güneşini. Diyor ki binlerce yıl tarımsal faaliyette uğraşan insanların bildikleri tarihsel olarak edindikleri bir takım bilgiler var. Yani bu tohum ne zaman ekilir, ne zaman biçilir, hayvanlar ne zaman şey yapar ki bu... Bu benim babamdan da işte zemheri düştüğü toprakta, havada, suda insanın tarihsiz olarak edindiği şeyler var. Güneş'in arkadaş detaylı örnekle de şunu söyledi. Artık bunlar gerçekleşmiyor. Bir dönem insanın doğayla kurduğu edindiği bilgiler artık gerçekleşmiyor. O şu anlama geliyor basitleştirerek <gülüyor> Demek ki insanların binlerce on binlerce yıl doğayla ile kurdukları ilişkide bir farklılaşma var. Bu seferde çok basit hemen basit bir yerden girdik bunu. Ha demek ki bir insan doğa etkileşimi var. İnsanın doğanından edindiği bilgiler var. Bu bilgiler bazen mitolojik öğelerle besleniyor, masallarla besleniyor. De bazen de baya bilgi olarak. Fakat bu değişiyor. Ha ...o zaman antroposen ya da türcülük mantığı... ...doğallaştıran, evrenselleştiren mantığın... ...içinde ne oldu da... ...temel soru tariselleştirmek... ...acaba ne oldu da... ...insanlar yaşam ortamlarını... ...dönüştürmek... ...her zaman var olan bir şeydi... ...birden bir hızla, bir yoğunlaşma... ile bir dönüştürme yaşadı... ...o zaman iki tane analizin... ...içinden bir dil üretebiliriz... ...bu çünkü politik pratik açısından önemli... Hı hı. ...hani... ...birazı koştur koştur geldim kafam şey ama... ...şu anlamda önemli... ...eğer birinci açıklama... ...homosent, e, antroposent, insan merkezi... ...bir açıdan baktığınızda... ...hem biyolojik insan merkezi hem doğallaştırma... ...insanın hareket alanı bırakmıyor... ...insan zaten böyleyse, böyle bir türse... ...yok ediyorsa, kanser gibi... E, ...doğasında be, bu varsa... ...doğasında bu varsa... Bu. ...o zaman mücadele etmek için herhangi bir şey kalmıyor elimizde. Yani aslında bunu bu dili kuran antroposen merkezi, insan merkezi ekolojistlerin do ekolojik yıkıma karşı geliştirdikleri belirli bir kesim geliştirdikleri bu felaket senaryoları insan türüne ait bir dil kurduğu zaman sadece bir şey işaret etmiyor. Hareket edecek insanın öznenin kendisini yok ediyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Evet. Ama aynı şey kapitalizm, sermaye birikimi Patriarka üzerinden kurulan evet bu sistem zaten krize götürür diyen ve sistem üzerinden kuranların da bir öznesi olmayan mekanik bir şey yaratıyor. O zaman gerçekten de belki de işte deminki örneği verdiğimde binlerce yıl insanın doğayla kendi ihtiyaçlarını giderme tarzında meydana gelen farklılıkları bilmesi gerekiyor. Nietzsche'nin Tanrı öldüsünü de aslında bir taraftan böyle düşündüğümüzde sıkça yeni Tanrı'nın insan olduğuna dair bir atıf da çıkıyor ya karşımıza. Örneğin belki Tanrılaşmadan insanın bir başka ilişki kurması bu da düşünülemez mi bir Şimdi yandan? Şimdi şöyle son zamanlarda birazcık bu... E, ek, e, ...insanın doğaya müdahalesi bir taraftan ekoloji, bir taraftan ekolojik sonuçları, bir taraftan e, üretimle ilgili sonuçları... ...diğer yandan da bu sanat, estetikle ilgili sonuçları üzerine çalışıyorum. O, ama şöyle bir şeyi düş, e, şey, e, oluşturuyor, oluştu kafamda bu... Aristoteles bunu ilk defa gündemine alan bir şey bir çerçeve. Biliyorsunuz biliyoruz ki ilk kavram şeyinde şey yaptık. Oikosla oikos. ile oikos, ekonomi arasındaki ilişkiyi Aristoteles'ten harikli. Yine Aristoteles o döneme ait çok önemli bir vurgu yapıyor. Diyor ki bir varlığa ilişkin açıklama yaparken bir kendinden var olan var. Bir de rastlantıyla ilaçla çıkan var. Ama önemli olan var olan üzerinde müdahale etme halleri. Müdahale etme halleri insanın Bilinçli etkinlik hallerine işaret ediyor. Yani insan doğaya müdahale ediyor. Fakat sorun şu. İnsan doğaya müdahale etme halleri zaman içinde değişiyor mu değişmiyor mu? Zaten antroposalci bakışlara baktığımızda insanın doğayla kurduğu ilişkinin yıkıcı bir hale almasının en önemli şeylerden birisi. Diyelim ki şey açıklama o da. ...organik enerji kullanımından inorganik enerji kullanımına geçiş birinci vurgu. Bu ne, neye tekabül ediyor? Yani İda. insan alet kullanarak doğadan ihtiyacını karşılama döneminden aletler insan e, e, organik enerjinin ürünü... Hı. ...ya da işte mesela at, e, beygir gücü denir. Bu belirli bir tarihsel bir toplumsal doğayla kurulan teknolojik ilişki Daha sonra makinele gündeme geldiğinde doğayla kurulan ilişki doğayla üzerinde hegemonik kurma ilişki değil şu birincisi bu ikincisi bu birinci formattaki şey bu değişmiş İnsan ikincisi 16. yüzyıldan itibaren doğanın bir parçası olan o yüzden şeyler çok önemli mitolojiler masallar doğanın bir parçası olan insan yavaş yavaş doğayı ham madde üretim sürecinin girdisi olarak düşünmeye başlıyor bu da çok ilki, ilk önemli şey üçüncüsü Ekolojiyle ilgili belki değişkenleri buradan açık. Üçüncüsü başka bir değişiklik oluyor. O da tır, insanlar ihtiyaçlarını gidermek için doğaya müdahale eden serf reaya köylü dediğimiz tarımsal alandaki ilişki biçimi hızla kentsel alanlara kayıyor. Bunun üçünü bir araya getirdiğimizde. Bu sefer ekolojist arkadaşların ilerisi endüstriyel üretim mantığına yöneliyoruz. Ha demek ki tarihsel olarak önemli bir şey değişmiş. Endüstriyalizm, modernleşme dediğimiz bir tarihsel dönem var. Bu dönem insanın doğayla kurduğu ilişkiyi dönüştürüyor. O sevilmeyen o yani öfke uyandıran insanın aslında nasıl evet, hangi değişti. insan olduğunu tanımlamaya mı çalışıyoruz? Şimdi şey çok yani bu, bu bu kavramsal çerçeve üzerine düşünürken birden eskiden mitolojide işte insanın eviyle evrenin merkezi eş zamanlı tanımlanırdı ve ikisi arasındaki bağlantı insan doğanın dışında ötesinde değil birbiriyle bütünleşik bir hal alırdı. Oysa aydınlanma geleneği olayın bir tarafından bahsediyor. Birden insanı sanki doğanın dışında doğaya hükmedecek bir e, anlama algılama sistemine dönüştü. Bir epistem değişimi oldu. Yani Birden insanın doğa üzerinde ile bir bütünlük yaşarken o mitolojide falan birden insanın doğa üzerindeki hegemonyasının algı düzeyinde değişikliği karşımıza çıktı. Fakat bu, bunun tehlikeli yanı şu ekolojist ya da Marxistlerin yaptığı bir hata bu endüstriyel üretim mantığı modernleşme mantığını yine fetişistik bir dille kuruyor, kuruluyor. Çünkü öznesi yok. Oysa biliyoruz ki bu üretim yani insanın doğayla kurduğu ilişkinin dönüşümünün tarihselliğinde bir başka bir şey daha var. Bu da önemli belirleyici olan şey o da insanların sadece üretim ve ihtiyaç için bu faaliyeti organize etmesi değil. Aynı zamanda birikim mülkiyet mantığı içinde bu faaliyeti sürdüren yeni bir aktörün yani kapital sahibi kapitalistin açığa çıkması. Bunlar birbirinin hiyerarşik olarak öncüsü sonrası anlamda şey yapmıyorum ama endüstriyel... Endüstri devriminin doğayla kurduğu ilişkimizi dönüştürmesi, aydınlama dediğimiz mantıkla sermaye ve sermaye birikim mantığının üst üste bindiği ve kentsel anlamda modernleşmenin açı açıklı bir tarihsel dönemde bahsediyoruz. O zaman homosentrik insan merkezli antroposen analizlerin yoğunlaşması gereken insanın toplumsal doğası bunu da yapanlar var Hı. o zaman... İnsan merkezi dediğimizde insan merkezinin evet insan merkezli diyebiliriz ama bunun tarihsel bir dönemi var. Tarihsel bir aşamada belirli bir noktadan sonra insanın en temel belirleyici olan ihtiyacını giderme tarzı değişiyor. O giderme tarzı değişmesi insanın doğayla kurduğu ilişkiyi değiştiriyor. Bacon'ın şeyin Descartes'ın düşünüyorum öyleyse varım... Yavaş yavaş akıl merkezci bir ele alışla Faust'un da olduğu gibi işte Frankenstein'de olduğu gibi açıkçası çok güzel onun bir program başladı. Yani nasıl oldu da birden tanrının yerine geçe insan yaratılma gücüne erişti insan. O yüzden bu tarihsel boyutu bence birinci önemli nokta. Ama İkinci önemli nokta, ikinci önemli nokta yine eleştirerek gidiyorum. Bu antroposancı analizlerin önemli bir kısmı sermaye, sermayedar, kapital, kapitalizm, kar gibi değişkenler yerine insanı koyması. Oysa endüstriyel devrim, endüstrileşmeyle üretim yapısındaki dönüşüm aynı zamanda yeni özneleri açığa çıkarıyor. Yeni özne, girişimci kapitalist dediğimiz, risk üstlenen insan dediğimiz şeyi ...analize sokmadan... ...yol alamayız. Mesela Açık Radyo'nun... ...tarihsel gelişim böyle çok rahat konuşabiliyorum. İlginç bir ekolojik yıkım üzerine... ...sabah özellikle konuşmalarındaki... ...zevkle dinlediğim şey... ...önceleri bir ekolojik yıkım vardı... ...şimdi artık özneleri yavaş yavaş açığa çıkıyor. İşte şu şirket, bu şirket... ...problem bu taraftan baktığımızda yani ekolojik felaketi dile getiren duyarlılıktan baktığımızda kapitalist sermaye bir iki modernleşme doğayla kurulan ilişkiye bakmak gerekiyor. İnsan İki şeye neden oluyor yani problemin merkezine Hı. insanı koymak bir bunu yapan özneyi yani insanın Hı. içindeki o gizli, gizli özneyi diyelim Hı. tanımdan çıkartıyor bir gizli, gizli özne haline getiriyor daha Getir. doğrusu ortaya çıkartmıyor iki bunu değiştirebilecek insanı da ortadan kaldır. Ortadan o zaman şöyle bir şey demek lazım herhalde yani birinci boyutu onu söylemeye çalışayım bu e, antroposen insan çağı vurgusunun eksik kalan yeri tarihsel bir boyutu eklemek gerekiyor. Bu birinci bunu yapmaya çalıştım kendimce. Hmm. Yani doğayla ilişki doğayı dönüşten Aristoteles'in varlık varlığı açığa çıkartan enerji tarihsel içinde farklılaşmış. Artık e, e, doğanın ham kullanıldığı emek gücünün kullanıldığı makinelerin kullandığı bir yapı. İkinci boyut ise bu seferde insan merkezci bakışın insanın. ...evrensel, mutlak, doğal bir varlık olduğu değil... ...tam da demin söylediğim, Lefebvre'nin söylediği... ...toplumsal ilişkiler içinde açığa çıkan, inşa edilen... ...hatta kurulan, kurgulanan bir doğası olduğunu... ...buna toplumsal doğası diyebileceğimiz doğası var. O toplumsal doğası da insanlık diye, nüfus diye... ...homojenleştirip bütünleştirebileceğiniz bir alan değil. Çünkü kapitalizm modernleşme... ...kapitalizmin sanayi mantığıyla birlikte toplumun farklı... ...özneler yaratma durum var. Nesneleştiren özneler var. Emek gücü. Ee, bir de onu kullanan ama aslında sistemin mantığı içinde kullanan sermaye birikiminin sahipleri var. Şimdi şeye baktığımızda, tarihsel sürece baktığımızda ilginç bir şey var. Bunu da şey yapmamız lazım. Yine daha mekanik Marx analizlerde sermaye birikimi kavramı çok mekanik yeniden üretim üzerine. Marx'ın kendisi bunu yapıyor. Ama Marx'ın kendi analizlerinde şunu görmemiz lazım. Sermaye birikimi öyle bir işleyişe sahip ki sanayi devriminin de şeyinde makineleşme ve inorganik şeyle sürekli kendi içindeki verili e, ilişki sistemi habire fark yaratıyor. Her fark kendisi birikim iki geldiği ölçüde yeniden toplumsal ilişki ağında belirli anlamlar ifade ediyor. Belki de 1980'lerde başlayan bu değişimin bugünlerde önemli olan yönü şu yani ben kendi adıma Karadeniz bölgesinde işte şeydi Diyarbakır'da, Ersin'de bu ekolojik mücadelenin halkın içindeki şeylerin bir fili görüp yaşadım söyleyeceğim şey şu. Sermaye birikim sürecinin ya da kapitalist toplumsal ilişkinin ya da sanayileşme öyle bir kavram şeyi olmasın ama öyle bir işleyişe sahip ki zamanla bir dönem ham madde olarak kullandığı alanı ...değişimi var çünkü... ...bu ham madde girdileri artık... ...çok yüksek maliyeti olan... ...şeylere dönüşüyor, su... ...işte ö, enerji için kullandığı... ...doğal alanlar, girdi için kul ...biyolojik çeşitlik bir, girdi maliyeti artıyor... ...ama ikincisi... ...sermayeler, Türkiye'deki son dönem yasalara... ...bakın sermaye, uluslararası sermaye... ...artık doğa... ...ekolojik, toprak, su, hava üzerinden... ...kendisinin o farkını... ...yeniden değerlendirme sürecine giriyor... O yüzden bu dinamik süreci görmek gerekiyor. Bu söylediğinize belki bir Paul Burkut'tan ben de bir ekleme yapayım. Metabolik yarılma kavramı üzerinden bir ekolojist Marksist söylem geliştiren o alanda çalışan biri. Türkçe'ye çevrilmiş kitapları da var. Diyor ki Marx değil altyapını belirleyici rolü gören toplumda sistemin kendisinin bunu yaptığını söylüyor Marx diyor. Altyapının belirleyiciliğinde işliyor bu sistem diyor kapitalizm. İşte, şimdi şöyle bir şey altyapı üst yapı ya da e, genişlem sermaye birikimi dediğimiz şey nicel bir şey değil. Marx'ın kendisi de bu hatayı yapıyor. Nicelleştirmek yani 100 lira varken 120 lira oldu demek. Oysa 100 lira 120 lira olduğu zaman bu sadece sermayenin nicel olarak artması değil. Bütün yaşam ortamını etkileyen dinamikleri açığa çıkartıyor. Daha önce kendisi de doğa üzerinde egemenlik kuran, girdi olarak doğayı düşünen bir üretim süreci, ihtiyaçlar sistemi. Daha sonra kendisi bir fil orada sermayesini değerlendirmeye çalışıyor. Bu çok önemli. Yani Türkiye'de çıkan şeye bakalım. Enerji piyasası yasası. Değil mi? Eskiden enerji devletin... ...üretim süreci şey yaptı. Şimdi onu ne yaptı? Özel sermaye, bireysel sermaye gruplarını açtı. Değil mi? Hmm. Biyolojik kişilik yasa taslağı. Efendim, söyleyeyim, yeraltı maden yeraltı ile ilişkin yönetmenlikler. Yani şöyle bir şey açığa çıkıyor. Birikim süreci hem artan ölçüde doğadan girdiği ihtiyaç duyuyor. Bu girdiler bir şey artıyor. Hem de hem de aynı zamanda kendisi artık ...daha önce girdi olarak kullandığı alanlara yatırım yapmaya başlıyor. Yani A grubu daha önce tekstildeyken e, gidiyor. E, neye yatırım yapıyor? E, HES'e yatırım yapıyor. Neye yatırım yapıyor? Nükleer santralin bir kısmını inşaatçı olarak giriyor. Böylelikle aslında bir işleyiş içinde farklı özneler var. Bu öznelerin kendisi bu işleyişin bir parçası. O yüzden antroposen Mantığının insanı göstermesi önemli ama bu insan bir tarihselliği var. Bu insanın bir ilişkiler sistemi içinde farklı konumları var. Bu farklı konumları göstermemiz politik mücadele açısından önemli. Çünkü öyle bir işleyiş ki bu antroposenci mantığın ekoloji felaket dediği aslında gerçekten de sınıfsal karşıtlığı olan kesimler arasında örtük ya da açık bir çatışma alanı. Mesela... 2000'e yakın bilim insanı doğa bilimci bir araya gelip artık insanla doğa arasında mücadele başlamıştır bu yönünde bir imza bir şeyleri vardı. Hayır. İnsanla doğa arasındaki mücadele insanlarla insanlar arasındaki bir mücadelenin de bir parçası ve bu mücadele işaret ettiğimizde ancak politik referans noktalarımız olur. Ama bunu şu anlamda söylemiyorum. Mesela Marksizm'e altyapı indirgeyen sadece işçi sınıfı üzerinden bir artık. Sermaye ilişkileri Tarihin belirli bir dönemde toplumsal ilişkilerin tüm hücrelerine yayıldığı için bir ağ gibi organize olacağı fabrikadaki işçinin yanı sıra e, suyunu kaybeden kentteki suya inanılmaz maliyetler ödeyen bir şirketten suyunu alan e, tüketici. Onun yanı sıra köyündeki fasulyesini üretirken köyündeki yakınında akan derenin üzerine hesap kuramaya karşı çıkan köylü evinde e, dışarı iş yapan bir kadın. Patrarkalı kaptesin entegrasyonuna karşı, o zaman çok farklı sistemin içinde aslında bu post politiks denilen yani yeni politik alanlar açılıyor aslında ve sistem bu e, tarihsel olarak insanın doğa ve kendileri ilişkiler kurduğu sistem yeni politikanın dilini değiştirerek yeni özneler açça çıkıyor. İşte kadın mücadelesi, ekolojik mücadele, işçi sınıfının mücadelesi, problem sermayenin toplumsal ilişkiler içindeki bütün selleştirici mantığı. Yeni politik özneleri açığa çıkarıyor. Şu an o zaman ifade edilmesi gereken evet tarihsel bir doğal ilişkimiz var. Bu doğayla kurduğumuz ilişkinin bugün nasıl bir işleyiş içinde yer aldığını göstererek yeni politik alanları ve politik özneleri işaret etme halimiz var. Zaten bunu teorik olarak düşünerek şey değil baktığımızda hayatımıza Türkiye gerçeğini Anadolu Asya'daki Afrika'daki gerçek. baktığınızda şunu görüyorsunuz. ...su mücadelesi yapanlar bir tarafta... ...kadın mücadelesini yapanlar bir tarafta... ...işte efendim soruyorum... ...doğal tohumlar üzerine mücadele... ...ekolojik mücadele farklı bir yer. ...önemli olan bu sefer de... ...lokal olan bir politik özneyle... ...sermaye birikimi, modernleşme... ...kapitalizm, ne diyelim ulus devletin... ...etkileşerek bir büyük... ...yıkım makinesi dönüşüne... ...yapıya karşı bu... ...farklı politik özneler nasıl bir araya gelecek... Eğer yıkım varsa, yıkım farklı kesimleri, farklı düzeyde etkiliyorsa, yıkımın bir, taraflarıyla yıkıma maruz kalanlar arasında bir dil oluşturmak gerekiyor. Bunların yani, arasındaki farkı da belki yani insan dediğimizde evet, görmek evet. gerekiyor. Yani o zaman şöyle bir şey kullanamayız. İnsanla doğa arasında bir çatışma, yıkım süreci değil. Esas doğa çünkü doğa kendisinin ne? Doğan aklı yok, da işleyişi var. Doğaya, doğa yıkımına karşı insanlar arasında farklılaşmalar var. Bu farklılaşmalarında bütün dinamiklerini yaşıyoruz. Problem açığa çıkan iki tane problem var. Yine aynı noktadayız. Bir, bu yıkım süreci yani doğadaki var olmaya, var oluşa. Aristoteles'ten başladık öyle gidelim. Var oluşu dönüştüren mantığın yıkıcı yanıyla bu yıkıcı yanından maruz kalan, etkilenen... ...işçi sınıfı olabilir, köylü olabilir... ...işsizlik olabilir, kadın olabilir... ...bunlar arasında... ...bunu düşünce düzenliğinden retmek, ...yani bir düşünce network yaratmak... sistemin açığa çıkmak, ikincisi bunları... ...özneleştirmek, politik bir... ...şeyde hep... ...birçok yerde söylemeye çalıştım... ...bir çapraz dayanışma ağları kurarak... ...bunlar arasında, hiyerarşik... ...bu ekim devriminin çok yoğun tartışıldığı... ...günlerde bir hiyerarşik dil değil de... ...bunlar arasında, çünkü her biri farklı... ...etkileniyor bu mekanizmada, ara... Aslında hiyerarşik olmayan ama bir dayanışma ağları üzerinde bir dil geliştirmek gerekiyor. Yani aslında insanı doğadan çekip alsak dünya kurtulur tezinin karşısında evet. böyle bir alternatif, böyle bir e, düşünme şekli de mümkün diyoruz. Bir tartışmayı e, başlatmak ya da kaşımak adına yaptık bu programı. Sonuna geldik. Tepkilere, gelecek yorumlara daha... bir bakalım. Sonrasında e, tekrar konuşalım Fuat Ercan. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür hocam. ettim. Değerli dinleyenler Yeşil Bülten'de haftaya görüşmek dileğiyle.